Yakın yok dedi de cihattan gayrıdır. Yakın yok dedi de cihattan gayrıdır. Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve's-salatu ve's-selamu alâ men bu'is bi's-seyfi rahmeten lil Amma ba'd. Kadın kocasının evinde çobandır ve sürüsünden sorumludur. İslam devleti topraklarında Allah Subhanehu ve Teala'nın kendisine doğurma nimetini bahşettiği her annenin, Allah Subhanehu ve Teala'nın başkasına vermeyip ona verdiği bu büyük fazileti fırsat bilmesi ve Rabbini razı edecek ve Müslümanlara faydalı olacak şekilde evlatlarını yetiştirmesi gerekir. Babalar operasyon, ribat ve diğer işlerinde iken anne, doğuran, emziren ve terbiye eden bir anne olduğu halde nasıl olmasın ki? Abdullah bin Ömer, Allah Resulünden şunları işittiğini söyledi. Hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. İmam bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malında bir çobandır, o da sürüsünden sorumludur. Müttefekun aleyh. İlim ehli bu hadiste geçen Erra'i, yani çoban kelimesini kendisine emanet edilen malın faydasını olacak şekilde onu korumaya gayret eden güvenilir koruyucu ile tanımlamışlardır. Ondan talep edilen şey, kendisine emanet verilen şeyde adaletli davranması ve emanetin maslahatına onu muhafaza etmesidir ve kendisine emanet edilen sürüsüne gereken şeyi yapıp yapmadığından sorumludur. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Kadın da kocasının evinde bir çobandır ve sürüsünden sorumludur sözü. Müslüman bir kadına verilmiş büyük bir emanet ve büyük bir sorumluluktur. Eğer kadın evlatları hakkındaki sorumluluğunu yerine getirirse ona büyük ecirler vardır. Eğer kadın evlatları hakkındaki sorumluluğunu yerine getirmez ve bu emaneti zayi ederse ona hesap ve azap vardır. Allah Subhanehu ve teala şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi... Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Tahrim 6 İbni Ömer radıyallahu anh bir adama şöyle dedi. Oğlunu edeplendir. Sen evladına neyi öğrettiğinden ve nasıl edeplendirdiğinden sorumlusun. Senin evladın da sana iyilik yapmaktan ve sana itaat etmekten sorumludur. Beyhaki rivayet etti. Tevhid ile başlamak Müslüman bir annenin evladını yetiştirirken yapması gereken ilk şey Evladı konuşmaya başlayınca ona kelime-i ve manasını telkin etmesidir. Ali bin Hüseyin'den rivayet edildiğine göre o evladına şöyle derdi. Allah'a iman ettim ve tağuta küfür ettim de. İbni Ebi Şeybe rivayet etti. Aynı şekilde anne evladına şu üç temeli de telkin etmesi gerekir. Rabbin kim, dinin ne, nebin kim? Aynı şekilde çocuğa şu sorular da sorulmalıdır. Allah nerededir, Kur'an nedir? Bunun gibi sağlam ve saf tevhidin ve akidenin temellerini oluşturan unsurları çocuğun kalbine yerleştirmesi gerekir. Çocuğun öğreneceği en güzel şeylerden biri de Allah'ın kulu ile birlikteliğini öğrenmesidir. Bu vesileyle Allah'ın Subhanahu ve Teala haşiyetini ve yaratıcının büyüklüğünü öğrenmiş olur. Ve Allah'ın Subhanahu ve Teala onu gizli ve açık hallerinde gözetlediğini hisseder. İşte Abdullah el tusteri Allah ona rahmet etsin, çocukken yatmadan önce şunları tekrarlardı. Allah beni görendir, bana bakandır ve benimledir. İbni Ebi Şeybe rivayet etti. Annenin saliha olması evlatlarının ıslah sebebidir. Terbiye eden ve takip edilen bir öğrenci olan bir annenin, evindeki sürüsünün ıslahında başarılı olabilmesi için, Öncelikle nefsini ıslah etmesi gerekir. Sürünün salih olması çobanın salih olmasına bağlıdır. Evlatların salih olması annenin saliha olmasındandır. İbn-i Ebi Dünya rivayet etti ki Utbe bin Ebi Sufyan evladının terbiyecisine dedi ki Ey Ebu Abdü Samed evlatlarımı ıslah edeceğin ilk şey kendi nefsini ıslah etmen olsun. Evlatlarımın ayıpları senin ayıplarına bağlıdır. Onların güzellikleri senin yaptığın güzelliklerdir. Onların kötülükleri senin işlediğin kötülüklerdir. En katu alel iyal. Zühtü ve zorlu şartlar üzere terbiye. Müslüman annenin bu dünyanın fani bir dünya olduğunu ve ebedi olarak kalınacak yurdun ahiret yurdu olduğunu evlatlarının kalbine ekmesi gerekir. Allah subhanehu ve teala Firavun ailesinden iman edenin diliyle şöyle buyurmaktadır. Ey kavmim! şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Mü'min 39 Bu şekilde annelerinin hayatın bazı meşakkatleri ve sertliği üzere yetiştirdiği, zühdü içirdiği, bu dünya nimetlerinin geçici olduğu ve bu konularda zahitlerin imamı olan Allah Resulünden daha faziletli olmadıklarını öğrettiği çocuklar dünyadan yüz çevirir ve gözlerinde ahiretin değeri büyür. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre kız kardeşi Esma'nın oğlu Urve'ye şöyle demiştir. Ey kız kardeşimin oğlu, biz Allah Resulü'nün hanımları hilale bakardık, sonra bir hilale daha, sonra bir hilale daha, iki ay içinde üç hilale bakar görürdük de Resulullah'ın evlerinde hiçbir ateş yakılmazdı. Urve, ey teyze, sizleri ne yaşatıyordu diye sordum. Ayşe, iki siyah şey, hurma ve su, ''Ancak şu da vardır ki, Resulullah'ın ensardan bir takım komşuları ve bunların da sağım koyunları vardı. Bunlar hayvanlarını sağarlardı ve sütlerinden Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye ederlerdi. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem ondan bizlere içirirdi dedi. Müttefekun aleyh.'' Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Muhammed'in ailesinin rızkını ölmeyecek kadarcık ver. Mutefekun aleyh. İbni Hacer dedi ki, hadiste geçen kut kelimesinden kasıt şudur. Yani onları perişan düşürmeyip, onlara yetecek derecede ve onları refaha ve dünya genişliğine götürmeyecek derecede azık ver. Fethul bari. Evet, Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne, Yeryüzünün hazinelerinin anahtarını getirmesine rağmen onun sallallahu aleyhi ve sellem ailesi için istediği buydu. Çünkü o dünyaya karşı zahid davranıyordu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar ailesi üç gün üst üste doymamıştır. Buhari rivayet etti. Allah'ın seçkin Resulü, yaratıklarının en hayırlısı ve sevdiği kulu Hasırın üzerinde yatıyor ve ta ki izleri bedeninde gözüküyordu. Ömer radıyallahu bunu görüp ağlayınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e radıyallahu an dedi ki neden ağlıyorsun? Ömer radıyallahu dedi ki ey Allah'ın Resulü Kisra ve Kayser her türlü nimetin içerisindeler ve sen ise Allah'ın Resulüsün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dünya onların Ahiretin ise bizim olmasına razı değil misin? Muttefekun aleyh. İşte Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadaki hali buydu. Hilafet neslinin de bu şekilde terbiye edilmesi gerekir. Sert, katı, hayatın kendisini sıktığı bir nesil yetişecek, bu şekilde emaneti taşımaya hazırlanacak ve yeryüzünün idaresini üstlenip bayrağı yüklenecektir. Ebu Osmanen Nehdi'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi... Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh mektubu bize geldi ve içinde şu yazıyordu. Sertleşin, katılaşın, yıpranın, sakın refaha kapılmayın ve acemlerin süsüyle süslenmeyin. Tahavî rivayet etti. Allah yolunda savaşın sevgisi üzere terbiye. Annenin farkına varması gerektiği, güzel bir fırsat bilmesi ve Allah'a şükretmesi gereken şey ilafet topraklarında olmasıdır. Ve delikanlıların üzerindeki en büyük nimetlerden biri de mücahit bir babanın yuvasında yetişmeleridir. Çocuklar küçük gözleriyle silah, tüfek, hücum yeleği, mermi, el bombası ve patlayıcı kemerleri görerek büyüyorlar. Aynı şekilde mücahitlerin videoları, sesli ve yazılı haberlerini takip eden delikanlıların kalbinde cihadın ve mücahitlerin sevgisi ve düşmanlarının nefreti yeşermektedir. Anne çocuklarını terbiye ederken Bazen bazı insanlardan çocuğunun çocukluğunu mahvediyorsun veya çocukluğunu yaşatmıyorsun gibi kınamalar işitebilir. Bu durumlar için Ebu Yala'nın Hasan bir senetle Ebu Hureyre'den rivayet ettiği şu hadisi onlara hatırlatırız. Ebu Hureyre şöyle der. Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında güreşiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haydi Hasan diyordu. Fatıma radıyallahu an dedi ki, ey Allah'ın Resulü neden haydi Hasan diyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, çünkü Cebrail aleyhisselam haydi Hüseyin diyor. İmam Bukhari sahihinde şunu rivayet eder. Abdurrahman bin Afra radıyallahu an şöyle demiştir. Bedir Harbi günü ben harp safında durup sağıma soluma baktığım zaman ensardan yaşları taze iki genç gördüm. Bunlardan daha şiddetli ve kuvvetli olan iki kimse arasında olmayı temenni ettim. Bu iki gençten biri beni gözüyle süzdü de, ''Ey amca, bu Cehil'i tanır mısın?'' diye sordu. Ben de ''Evet, tanırım'' dedim. Ve ''Ey kardeşimin oğlu, bu Cehil'i ne yapacaksın?'' diye sordum. O da bana haber verildi ki, ''O Resulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer onu görürsem artık benimle ondan eceli yakını olan ölünceye kadar, ''Şahsım onun şahsından asla ayrılmayacaktır.'' dedi. Ben onun bu sözünden dolayı hayret ettim. Bu iki gençten diğeri de beni gözden geçirdi de öbürünün söylediği gibi söyledi. Bu sırada gözlerim hiçbir tarafa takılmadan ben Ebu Cehil'i görmüştüm. O, Kureş askeri içinde dolaşıp duruyordu. Ben, ''Gençler, şu şahıs bana sormuş olduğunuz Ebu Cehil'dir.'' dedim. Onlar da çabucak kılıçlarına sarıldılar ve Ebu Cehil'i öldürünceye kadar kılıçlarıyla ona vurdular. Sonra dönüp Resulullah'ın huzuruna geldiler ve hadiseyi ona haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil hanginiz öldürdü diye sordu. Bunlardan her biri onu ben öldürdüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarınızı sildiniz mi diye sordu. Onlar hayır silmedik diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlarına baktı ve onu her ikiniz öldürmüşsünüz dedi. Elbidaye ve nihayede şunlar geçmektedir. İsham bin Urve'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Abdullah bin Zübeyir küçükken ilk alıştığı şey kılıçtı. Onu elinden bırakmazdı. Zübeyir bunu ondan işitince ona şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki senin bu kılıçla çok günlerin geçecektir. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Zübeyir oğlu Abdullah'ı 10 yaşındayken yer mükkünü bir ata bindirdi ve bir adamı ona vekil tayin etti. Buhari rivayet etti. Arapça diline hırslı olmak. Müslüman kadının evlatlarının Arapça öğrenmesine ve hatalı konuşmalarında onu düzeltmesine hırslı davranmasına güzeldir. Eğer Arap değillerse ona Arapça dilini öğretmeye gayret göstermesi gerekir. Ta ki dinini kolaylıkla öğrensin ve Müslümanların cemaatine karışsın. Hatip el-Baghdadi rivayet etmiştir ki Ali, İbni Abbas ve İbni Ömer radıyallahu anhum) çocukları konuşmada dil hatası yapınca onları döverlerdi ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin bu makale İslam Devleti'nin resmi dergisi Rumiyah dergisinin 9. sayısından alınmıştır. Ayet, hadis ve diğer kaynaklar için bu sayıya müracaat edilmesini tavsiye ederiz. yok <gülüyor> cihattan İlim kapısında Verim yılları Dinledim hak diyen kulları Sordum cennete giden Bütün yolları Yakın yok dedi Cihattan gayrı Yakın yok dedi dal cihattan İslam devletinde kurşun sıkmaya bir kuşun lahuri varmaya varmay ya şerbetini elden içmeye ruhsat yok dediğine Cihattan gayrı ruhsat yok dedi